Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Muhterem dinleyiciler. Bugün anne sütü ile inek sütü arasında ne gibi farklar var? Ve anne sütünün faydaları neler? Hacettepe'nin ders notlarından aktaralım. İlk iki yıl içinde çocuk iyi besleniyor mu? Bunu en iyi takip kilo takibidir. Yani ilk iki yıl içinde çocuğun kilosu takip edilmeli. Her ay belli ölçüde kilo alması gerekir çocuğun. Bu kiloyu alıyor mu? Ki bununla ilgili bir kısım listeler vardır. İşte şu ayda şu kadar, şu ayda şu kadar olur kilosu ve boyu da şu şekilde artar gibi. Bu listelere bakılmalı. Aylık çocukların kilo ve boy kontrolü yapılmalı. Çocuğun kilo alması, durmuşsa veya yavaşlamışsa çocuğun beslenme problemi vardır. Eğer bir hastalık bir ishal falan gibi bir hastalık da yoksa. Demek ki birinci konu çocuk kilo alıyor mu? Bununla takip edilir. İyi besleniyor mu? Beslenmiyor mu? Bununla takip edilir. Anne sütüyle şöyle inek sütünü karşılaştırmaya başlayalım. Anne sütünde desilitrede bir gram protein vardır. İnek sütünde desilitrede 3.1 gram protein vardır. Yani inek sütünde protein 3 kat anne sütüne göre daha fazladır. Şimdi denecek ki ne güzel madem ki inek sütünde protein daha fazla bu daha iyi değil mi? Değil. Çünkü inek sütünde aynen notlardan okuyorum protein daha fazla olmasına rağmen çoğu kazeindir. Kazein ise bir beta laktoalbumindir. İnek sütü allerjisi yapan beta laktoalbumin olan kazeindir. Bir, anne sütünde ise alfa laktoalbumin ve olan V proteinleri vardır. Bu V proteinleri kolay sindirilirler, biyolojik değeri yüksektir, enfeksiyonlardan koruyucudur. Anne sütünde protein daha az ama... Bunun biyolojik değeri yüksek, kolay sindiriliyor ve hastalıklardan da koruyucudur. Dolayısıyla anne sütü protein yönünden, inek sütünden daha üstündür. Gene anne sütünde methiyonin sistin oranı 1 bölü 2'dir. İnek sütünde ise 3 bölü 2'dir. Ancak çocuğun sistine ihtiyacı daha fazla olduğu için anne sütü tercih edilir. Şimdi... Bir şey inek sütünde daha fazla, anne sütünde az diyelim. Ama çocuk için daha faydalı olanı o. Çünkü çocuğa uygun olan süt tabii ki kendi annesinin sütüdür. Şimdi bir insanın sütü de ineğin yavrusuna uygun gelmez tabii ki. Herkesin sütü kendi yavrusu için en uygundur. Anne sütünde yağ yüzde elli kadardır. Bu oran aynen kitaptan okuyorum. Bebek ve yeni doğan fizyolojisine daha uygundur. Mielinizasyon ve iyi görme için gereken poliansatüre yağlar anne sütünde daha fazladır. Şimdi ayrıntıya geçiyoruz. Anne sütünde esansiyel yağ asitleri %10.6'dır. İnek sütünde %2.1'dir. Esansiyel yağ asitleri şu demek. Şimdi bazısı der ki Efendim işte filan baklagillerde yok mercimekte fasulyede bezelyede filan nebatta yüzde 45 oranda protein var. Ee demek ki memleketimizde et yemek yerine hani et yeter kadar üretip tüketemiyoruz o zaman bu nebatat bezelye efendim fasulye baklagiller yenebilir. Bu doğru olur mu? Bu doğru olmaz. Protein tek bir madde değildir. Tek çeşit bir madde değildir. Protein içinde esansiyel protein amino meydana gelir. Bir kısmı esansiyeldir. Yani bu bir İnsanın yapısı için mutlak gerekli amino asitler vardır. Temel taşı, yapı taşı illaki olması gereken e bir de kullanılan amino asitler vardır. Ama bu esansiyel amino asit bu temeldir, esastır ve illaki bu kendisi olarak verilmelidir. Başka bir amino asit buna dönüşemez. İşte baklada, efendim bezelyede vesaire bir kısım nebatatta bu. Daha doğrusu tanecikli nebatatta protein yüksektir ama esansiyel yağ asitleri ancak hayvansal gıdalarda vardır. Yani et yenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde yağ içinde esansiyel yağ asitleri vardır. Bu esansiyel yağ asitleri temel yapı taşıdır ve bir başka yağ onun yerini almakla o esansiyel yağ asiti karşılanmış olmaz ve onun eksikliği ortaya çıkar. Çocuklarda migelinizasyon için yani sinirlerin gelişimi için ki bu sinirlerin kılıfıdır migelin, o iyi gelişmezse bir kısım hastalıklar ortaya çıkar sinir sisteminde. Miyelinizasyon için esansiyel yağ asitleri gereklidir. Bu da anne sütünde, inek sütüne göre 5 kat daha fazladır. Yani anne sütü daha uygundur. Anne sütüyle inek sütünü karşılaştırıyor idik. Anne sütünde yağ 100 mililitre yani şöyle büyükçe bir çay bardağı anne sütünde 4 gram yağ vardır. İnek sütünde 3.8 gram yağ vardır ki fazla büyük bir fark gibi görünmüyor toplam olarak bakıldığı zaman. Ama yağda ne diye baktığımız zaman anne sütünün üstünlüğü aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Anne sütünde %10.6 esansiyel yağ asitleri vardır. Yani temel yapı taşı olan ve mutlaka vücut için gerekli olan yağ asitleri vardır anne sütünde. Yüzde 10.6 inek sütünde ise yüzde 2.1'dir bu anca. Dolayısıyla anne sütü aşikar bir şekilde inek sütünden üstündür bu yönden. Gene non esansiyel yani esansiyel olmayan mutlak esas yapı taşı olmayan yağ asitlerinin ise bir ansatüre bir de satüre kısmı vardır. Ansatüre denen doymamış yağ asitleri demektir. Şimdi bu yetişkinler içinde tercih edilen, tavsiye edilen doymamış yağ asitleridir. Yani doymamış yağ asitlerinde müteşekkil yağdır. Mesela denir ki damar sertliği vesaire olmasın için sıvı yağlar. Yani zeytin yağı, işte ayçiçek yağı, pamuk yağı mısır yağı filan yemmeli denir. Bunlar doymamış yağ asidi katı yağlardır. Yani işte katı yağlar var ya nebati yağlar bu nebati yağlar sağlıksızdır. Hem damar sertliği yapar hem emilmesi daha zordur. Damar içinde de tam olarak erimez ve hipertansiyona yani tansiyon yüksekliğine, kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına sebep olur yaşlandıkça. Ansatüre yağ asitleri daha üstündür. Doymamış yağ asitleri. Anne sütünde yağ asitlerinin %37.4'ü ansatüredir %17.7'si ise inek sütünde ansatüredir yani iki kat daha fazladır doymamış yağ asitleri anne sütünde bu yönden de aşikar bir şekilde anne sütü üstündür satüre yağ asitleri ise yani doymuş yağ asitleri ise anne sütünde %26.7'dir inek sütünde %36.6'dır e halbuki bu doymuş yağ asitleri makbul olanı değildir yani anne sütü yağ yönünden. İkisinde de aşağı yukarı aynı gram yağ vardır ama anne sütündeki yağ asitlerinin kalitesi aşikar bir şekilde inek sütünden üstündür. Beş kat daha fazladır inek sütünden ve bu Vücudun temel yapı taşı olan yağ asitleri anne sütünde fazladır. En mühim yeri de miyelinizasyondur, Yani sinirlerin kılıflanması, sinir sisteminin gelişmesi. Bu doymuş ve doymamış yağ asitlerini de çok böyle önemsememek doğru olmaz. Şimdi kalp hastalıkları, efendim hipertansiyon vesaire 35-40 yaşından sonra ortaya çıkar umumiyetle. Ama damarlar doğuştan itibaren yaşlanmaya başlar. Yani bebeklikteki doymuş katı yağla beslenmenin ta ileride ortaya çıkacak etkisi vardır. Daha erken damar sertliği gelişir, daha erken tansiyon, daha erken kalp hastalıkları gelişir. Doymuş yağ asitleriyle beslenenlerde anne sütü bu yönden de aşikar bir şekilde üstündür. Proteinlerin karşılaştırılmasına bakıyoruz. 100 ml'de yani bir şöyle büyükçe bir çay bardağı anne sütünde 1 gram protein vardır. İnek sütünde 3.1 gram protein vardır. Ama anne sütünün %35 ile 45'i kaze indir. İnek sütünün %80- 85'i kaze indir. Halbuki aç sütünün %55-65'i V proteinidir İnek sütünün ise %15-20'si Bu V proteinlerinin Biyolojik değeri yüksektir Hastalıklardan koruyucudur e, Daha kolay sindirilir Daha faydalıdır Demek ki anne sütü protein yönünden de inek sütüne üstündür Anne sütünde Bunun yanında Mineraller 100 mililitre Yani bir büyükçe çay bardağı anne sütünde 0.16 gram mineral vardır. İnek sütünde ise 0.6 gram mineral vardır. Yani şöyle 4 katına yakın mineral inek sütünde anne sütünden daha fazladır. Peki bu iyi bir şey midir? Yani minerallerin daha yüksek olması iyi midir? Daha iyi Değildir. Çünkü çocuğun böbrekleri için anne sütündeki mineral oranı daha uygundur. İnek sütündeki mineral oranı çocuğun böbreklerine yüktür. Evet bu sebeple inek sütü verilmek zorunda kalınırsa çocuğa sulandırılması gerekir. İlk bir ayda yarı yarıya yani yarı inek sütü yarı su katmak gerekir. Bu mineraller sebebiyle. Birinci ay bittikten sonra ikinci ay, üçüncü ay ve dördüncü ayda üçte bir su, üçte iki inek sütü. Dördüncü aydan sonra ancak normal süt verilebilir bebeğe. Bu minerallerin fazla olması inek sütünde, anne evet. daha fazla olması gene inek sütünün aleyhinedir. E çünkü çocuğun böbrekleri için yüktür ve bu sebeple sulandırılması gerekir. inek sütünün. Gene Şeker yönünden anne sütünde 100 mililitrede, şöyle büyükçe bir çay bardağı sütte 7.3 gram şeker vardır, laktoz vardır. İnek sütünde ise 4.9 gram laktoz vardır. Toplam olarak ikisinde de %90 civarında su vardır, %10 civarında bu yağ, protein, mineral ve laktoz %10'unu anca tutar. %90'ı sudur anne sütünün. Evet bu yönden bakıldığı zaman anne sütü inek sütünden aşikar bir şekilde daha üstündür. İnek sütü eğer verilecekse çocuğa mesela 2 ay ile 2 ay 3 ay 4 aylık çocuklara inek sütü verilecekse inek sütünün yarım kilosuna 35 gram şeker katmak gerekir. Şeker azdır inek sütünde e, 35 gram şeker katmak gerekir. 10 gramda bitkisel yağ katmak gerekir, 250 gramda su katmak gerekir, o şekilde anne sütüne kabaca benzetilmeye çalışılır. Şimdi mamalar vardır malumunuz, bu mamalar inek sütünden hazırlanır ve anne sütüne benzetilmeye çalışılır mamalar. Aslı olarak inek sütünden hazırlanır, anne sütüne benzetilmeye çalışılır ama anne sütünün yerini mamalar asla tutmazlar. Yani anne sütü çok aşikar bir şekilde o mamalardan üstündür, hazır mamalardan. Anne sütünde aynı zamanda sonuna doğru anne sütünün miktarı aynen kitaptan okuyorum. Hacettepe Tıp Fakültesi'nin notlarından anne sütünün miktarı öğün sonunda koyulaşır ve doygunluk hissini verir. Obeziteyi engeller yani şişmanlığı engeller. Şimdi bir dönem bir sağlık ocağında doktorluk yapıyorum. Çocuklar geliyordu. Artık öyle alışmıştım ki siz de fark edersiniz. Bir çocuk gelsin anne sütümü alıyor. Mamayla besleniyor. Hemen ayırabilirsiniz. Böyle anne sütünden beslenen çocuk biraz şişmancı olur. Biraz tombulcu olur ama tombulluğu hoştur. Böyle derisi, adalesi daha böyle hoş görünür. Sevimli görünür. Böyle tosun gibi görünür çocuk. Anne sütünden dolayı şişmanlamışsa. Ama mamadan dolayı şişmanlamışsa çocuk böyle gene Eti fazladır yani yağlı etli vesaire böyle kolu bacağı kalındır ama çirkin bir şişmanlıktır böyle katlanır deri yani derisi o annesiyle beslenen çocuğun derisi gibi parlak ve güzel değildir görünüşü böyle kat kattır ve çirkin bir şişmanlıktır yani o çocuklar geldiği zaman şöyle bir bakınca anneler açıyordu çocuğu muayene edeceğiz hemen anlıyordum annesi tümü emmür mamayla mı besleniyor? Mamanın şişmanlığı anne sütüne göre daha şişman oluyor çocuklar ama çirkin bir şişmanlık oluyor böyle deri daha mat oluyor ve kırışık oluyor yani hoş bir şişmanlık olmuyor böyle güzel bir şişmanlık olmuyor ki anne sütü fazla şişmanlamayı da bu şekilde engeller sonuna doğru koyulaşır ve doygunluk hissini verir bu da önemli Yağ hücreleri iki çeşit bebekte de bu yağ hücrelerinin eğer bebek şişman ise çocuk şişmansa yağ hücreleri sayı olarak artar şişmanlık yapan yağ hücreleri ve çocukken şişman olan insanlar büyüdüğü zaman yetişkin olduğu zaman birazcık fazla ince kolayca şişmanlayabilir. verir yani yapı şişman olur çocuktan şişmansa eğer. Ama çocukta böyle şişmanlık yoksa, aşırı şişmanlık yoksa bu büyüdüğü zaman, yetişkin olduğu zaman çok kolayca da şişmanlayamaz. Hani bazı yetişkinler der ki çok kolay şişmanlıyorum der, doğrudur. Bazı yetişkinlerde de çok yer ama pek de şişmanlamaz. Bunun çocukluğundaki şişmanlıkla da alakası vardır. Çünkü çocuklukta yağ hücrelerinin miktarı artar, sayısı artar ve onlar çok kolay yetişkinlikte çok kolayca şişmanlar, çocukken şişman olanlar ve bu damar sertliği, tansiyon, kalp hastalıkları vesaire bunların temeli bebeklikte atılır. Bebeklikte anne sütüyle beslenen çocuklar yetişkinlikte daha az yakalanırlar o hastalıklara. Tansiyon efendim, kalp, damar sertliği falan gibi hastalıkları daha az yakalanırlar. Ta yetişkinlik içinde böyle bir koruyuculuğu vardır. Evet anne sütünde başka ne gibi üstünlükler var? Aynen Hacettepe'den okuyorum. Yani böyle anne sütünün efendim propagandacısı gibi böyle bir niyetim yok. Çünkü Hacettepe Tıp Fakültesi'nin notları böyle söylüyor. Yani biri yapıyorsa bilim yapıyor anne sütünün propagandasını. E ya da anne sütünün tavsiyesini Kur'an yapıyor, sünnet yapıyor. Fıkıh alimleri yapıyor ve bilim yapıyor. Anne sütü, anne sütü haricindeki gıdalardan aşikar bir şekilde üstündür. Anne sütüyle beslenen bebeklerin, aynen okuyorum notlardan, enfeksiyonlara bağlı morbidite yani hastalanma ve mortalitesi yani ölümü beslenmeyenlere göre daha düşüktür. Anne sütündeki anti-enfektif yani mikrobik hastalığa yakalanmayı önleyici maddeleri şöylece özetleyebiliriz diyor. Bir, hücreler yani makrofajlar T ve B hücreleri bunlar mikroplara karşı böyle hücuma geçen maddeler anne sütünde. Anne sütü hemen çocuktaki bu maddeler hücum ediyor mikroplara karşı. İki immün özellikle IgA bu immün globulin ah bilhassa işte mukozada yani ağız burun işte akciğerler mide bu bölgelerdeki mikroplara karşı bilhassa koruyucu bir etkisi vardır. Yani çocuk daha zor mesela üst solunum enfeksiyonu olur. IgA varsa daha az olur yani daha koruyucudur, daha dirençlidir. Efendim pnömoni daha az olur. Gastroenterit yani ishal kusma şeklindeki hastalıkları daha az olur. Anne sütünde laktoferrin var. Bu serum transferinleri gibi demir bağlama özelliği vardır. Bakterilerin büyümesi için gerekli serbest demiri ortadan kaldırarak bakteriyostatik etki yapar. Bu laktoferrin bağırsaklarda demek ki demiri bağlıyor. Bakterilere de lazım bu demir. Onu bulamıyorlar dolayısıyla çoğalamıyorlar bakteriler. Lizozim vardır. Bifidus faktörü vardır. Bu Lactobacillus bifidus'un üremesi için gereklidir. Bunun ne iş yaptığını biraz sonra açıklayacak. Notu takip ediyorum bu florayı oluşturuyor bu mikrop ve bu laktik asit üretiyor. Laktik asitte başka bakterilerin üremesini engelliyor. Yani hastalık oluşmasını engelliyor. Laktoperoksidaz var. Kompleman sistemden C3 ve C4 var. Interferon var. Interferon bilhassa virüs hastalıklarına karşı koruyucu etkisi var. Retinol binding protein var. Anne sütünün üstünlükleri Gene Hacettepe'den aynen okuyorum ders notlarından. Nobel Tıp kitabevi çıkarmış TUS birincileri ders notları serisi pediatri 1998 yılına ait. Ki bununla alakalı 1988 yılına ait Metay'ın çıkarttığı gene Hacettepe'nin ders notları vardı. Veya Ankara Tıp'ın veya Hacettepe'nin ama Hacettepe'nin olmalı şimdi hatırladığıma göre. Onda da aynı şeyler vardı aşağı yukarı. Anne Sütü'nün üstünlükleri. Vitamin D ve vitamin K2 hariç her şey 6 ay yeterlidir. Bu vitamin D de biraz çocuğun yaz veya kış doğmasıyla alakalı. Şimdi yaza doğru doğduysa çocuk böyle Mayıs falan gibi doğduysa ondan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül güneşe çıkartabilir aile çocuğu. Tabii ev uygunsa, bahçeli ise vesaire yani imkan varsa. Güneşe çıkartılırsa D vitamini ihtiyacı olmaz çocuğun. Güneşten alır zaten bunu. Ama diyelim ki Ekim'de Kasım'da doğdu çocuk. O önü kış olduğu için güneşte göremezse D vitamini eksikliği olur. K vitamini ise doğuşta hemen böyle bir kanama problemi olmasın için doğumda hemen zaten bir K vitamini iğne olarak hemen bir kere yapılır. Bir kere yapılır zaten kafidir bu. E, sindirimi çok kolay proteinlerdir ve proteinleri olması sebebiyle çinku ve demir gereği kadar vardır demirin %60 kadarı emilir yani demir vardır bir de emilmesi önemli %60'ı emilir ve yeterlidir. Esansiyel yağ asitleri inek sütüne göre 8 kat daha fazladır ayrıca inek sütünden daha fazla doymamış yağ asitleri vardır bu üstünlüğü. Esansiyel amino asitler de daha fazladır. Ki bu amino asitlerin de aynı şekilde esansiyeli vardır. Yani yapı taşıdır. Ve başka bir amino asit dönüşemez o esansiyel aminasiti. Bir de işin ilginç tarafı yetişkin için de aynı durum vardır. Şimdi yetişkin olup da hayvansal gıda almayanların fıtratı bozulur. Bakınız burası önemli. Bir ara şöyle bir şey sormuştu bir kadınlar. Dediler ki bazıları takva olsun diye zühd olsun diye et yemiyormuş. Et yememek zühd değildir, takvada değildir. Böyle bir takva olmaz. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam et yerdi ve eti severdi de. Denir ki böyle koyunun kol kısmının etini severdi de. Severdi de ve yerdi de. yani Peygamberden daha fazla mı züht ve takva yapacaksınız? Bir kısım kadınlar, yani böyle bir hanım telefon edip sormuştu, böyle bir takva olur mu demişti ya da zühd olur mu, böyle nefsi terbiye olur mu demişti. Ben demiştim ki böyle şey olmaz, Allah'ın helal kıldığı rızıkları kimse haram kılamaz zaten. Şimdi et yemeyen mormonlar vardır, bunların fıtratı bozulur ve denir ki bir kişi 40 gün et yemezsin fıtratı bozulur nasıl bozulur? Şimdi mormonlar et yemezler. Bunlar sadece bitkisel beslenirler. Böyle e, mahlukata da bakının bitkisel gıdalarla beslenenler biraz böyle bön olur ve biraz böyle saldırganlık dürtüleri zayıftır. Yani inek, koyun filan gibi olur. Ama etle beslenenler daha vahşidir. Şiddet vardır. Şimdi insanın fıtratında bir şiddet vardır. Bu şiddeti zulümde kullanırsan kötüdür ama hakkını korumada kullanırsan iyidir bu şiddet. Yani koyun gibi, inek gibi, öküz gibi olmak gerekmez ki aslan gibi olacaksın gerektiği zamanda. Hakkını koruyabileceksin. Bu mormonlara denir ki yani git bir mormona vur bir tane der ki yapma kardeşim. Böyle bakışı da zaten böyle bakar yani şiddet duygusu körelmiştir derler ki İslam alimleri bir kişi 40 gün et yemesin fıtratı bozulur. Niye? Çünkü yetişkin içinde bir kısım esansiyel yağ asitleri ette vardır. Et yemesi lazım insanların hayvani gıda. Yemezsen 40 gün fıtratın bozulur. Ondan sonra inek vatandaş, koyun vatandaşı olursun. Yani bir kısım insan bilim adamı gibi ortaya çıkıyor, ayıp ediyorlar. Efendim, işte memleketimizi et tüketemiyoruz ama bezelye yiyelim, yok bilmem ne fasulyesi yiyelim. Bunlar ayıp şeydir. Bir bilim adamı böyle şey yapmamalı. Hiçbir onlarda esansiyel aminoasitler yoktur ve fıtratı bozulur kişini. Dolayısıyla esansiyel aminoasitler almak için et alması lazım yetişkinin. Ama denir ki bir yetişkin 40 gün her gün et yesin gene fıtratı bozulur. Bu sefer merhamet duygusu azalır. Bazı günler protein yemeli bazı günlerde yememeli protein. Yani bazı günlerde işte şeker, yağ vesaire bazı günlerde her gün et yemesi gerekmez ama etsiz olarak uzun bir zaman geçirmek doğru bir şey değil. Fıtratını bozar kişinin. Biyolojik olarak da esansiyel asitleri alamamış olur. Çocuklarda ise bu yetişkinde 8 tane aminasit esansiyeldir, temel yapı taşıdır ve bunları almak için işte hayvani gıda et yemelidir yetişkin. Çocuklarda ise 3 aminasit daha esansiyeldir yani temel yapı taşıdır ki taurin, histidin ve arginin deniyor. Bunlar da e, önemlidir ve bunların da alınması gerekir. Anne sütündeki esansiyel aminoasitler daha fazladır. Evet, toplam mineral ve protein içeriği anne sütüne göre daha düşüktür ancak bu hastanın ya da çocuğun diyelim böbrekleri için bu daha gereklidir ve bu miktar 6 ay hiçbir şeye ihtiyaç olmadan çocuğun ihtiyacını karşılar. Anne sütündeki immunoglobulin A enfeksiyonlardan korur. Anne sütünün miktarı öğün sonunda koyulaşır ve doygunluk hissini verir. Obeziteyi yani şişmanlığı engeller. Kolesterol yüksektir. Bu yüzden enzim sistemlerinin gelişimine yardım eder. Amilaz ve lipaz içerir. Böylelikle sindirimi kolaylaştırır. Bunlar protein ve yağın parçalanmasında etkili olan enzimler bunlar. Sindirimi daha kolaydır. Vitamin A ve vitamin C inek sütüne göre daha fazladır. Anne sütünde her zaman hazır ve vücut ısısındadır. Anne sütünde growth modülatörleri bulunur. Growth büyüme demek. Yani büyümeyi e, etkileyici, e, kolaylaştırıcı, artırıcı bir kısım maddeler bulunur. Anne sütü alerji yapmaz. Pişiklere daha az rastlanır anne sütü emen çocuklarda. Kolostrum'un özelliği yeni doğan bebeğin beslenmesinden çok enfeksiyonlardan korunmasını sağlamasıdır. Bu kolostrum e, ilk beş gün e, gelen böyle daha sarı bir maddedir. Bu sütten biraz değişiktir bunun yapısı. Bu e, hastalıklardan koruyucu etkisi vardır. İmam Şafi diyor ki bunu vermek bu kolostrum ya da ağız denen o ilk beş günlük süt gibi bir madde geliyor ki sütten değişiktir biraz. Onu vermek vaciptir diyor İmam Şafi'yi. O 5 gün illaki verilecek o diyor. Bu hastalıklardan korur. Doğumdan sonra salgılanır. Sarı renkte ve yapışkandır. Kolostrumda proteinler, immunglobinin, laktoferin ve beyaz kan hücreleri normal site göre daha çok olarak bulunmaktadır. Şimdi erken emzirmenin Başka neleri var? Çocuğun ruhi gelişiminin daha iyi olmasını sağlar. Ekonomiktir yani parasızdır ve verilmesi kolaydır. Enfeksiyonlardan, hastalıklardan, bulaşıcı hastalıklardan korur. Anne sütüyle bebeğin böbrek solid yükü en düşük düzeye iner. Suda eriyen D vitaminini içerir ve bu kolay emilir. İçerdiği vitamin B12 metilkobalamin formundadır bu. Vitaminlerde de işte B deniyor da B1, B6, B12 filan böyle değişik şeyleri var. Bunların bir de formları var. Metilkobalamin formu daha uygun insan için. Annesinde bu formu var. Mukozal büyüme faktörü içerir. Kazein miktarı çok azdır. Bu kazein alerji yapıyor. Büyüme faktörlerinden en önemlisi taurindir. Bu bir esansiyel aminasitti ve anne, bebekler için bu mutlak gereklidir. Anneye ne gibi faydaları var? Erken emzirme uterusun daha çabuk küçülmesini sağlar. Yani rahim daha kolay küçülür. Sık emzirme doğal kontrasepsiyon yani doğum kontrolünü engelleyici etki yapar. Sık emzirme meme kanseri insidansını azaltır. Yani annelerin meme kanserine yakalanması ihtimalini azaltır bu. Ee, gene daha önce bahsetmiştik. Miyom denen yapı kadınlarda bilhassa böyle yaş 30'u geçtikten sonra oldukça yüksek orandadır. Yani yüzde yirmi yüzde 30 oranında e, kadınlarda miyom vardır. Bu rahimde adale içinde iyi huylu bir tümöral yapıdır bu. Yani bir kas dokusu böyle tümöral olarak büyür. Bu miyom hamilelikte büyür. Doğum yaptıktan sonra süt emzirme yani anne iyi bir şekilde süt emzirirse geri küçülür. Hatta iki yıl tam olarak kuvvetli bir şekilde emziren e, kadınlarda hamilelik hiç olmadan önce küçük bir miyom var diyelim. Doğuma kadar büyüdü bu. Doğumdan sonraki süt emzirmeyle tamamen kaybolabilir bile. Süt emzirmenin miyomlara karşı da böyle bir etkisi var. Evet demek ki anne sütünün üstünlükleri Bunlar anne sütünün verilmesini sağlamak için çocuk hemen emzirilmeli, anne ve çocuk ayrılmamalı, çocuk istedikçe beslenmeli, sütten başka hiçbir şey ilk 6 ay verilmemeli. Anne sütü ne zaman verilmez? Aynen Hacettepe'nin notlarında sitotoksik ilaç kullanımı yani kanserli anne ilaç kullanıyor ona verilmez. Ciddi psikoz ve ilaç kullanımı ruh hastalığında Antikonvizan yani sağralı ise anne ilaç kullanıyorsa açık kaviteli tüberküloz, sıtma ve hepatit varlığı durumunda ve bebeğe özel diyet ve tedavi gerektiren durumlar. Bunun dışında anneler çocuğunu emzirmeli ki bunları da doktor söyler yani şu ilaçları şu tedaviyi kullanıyorsun uyguluyorsun o zaman sen çocuğunu emzirmemen gerekir gibi doktor söyleyecektir zaten. Evet bugün anne sütünün faydaları üzerinde konuştuk tıp ne diyor ondan bahsettik doğrusu tam böyle bir propaganda gibi oldu ama böyle yani tıp böyle diyor ben kendi yanımdan söylemiyorum ki bu yönden de bakıldığı zaman yani İmam Şafii Kolostrum denen o ilk 5 günlük sütü vermek vaciptir derken haksız değil çünkü hastalıklara karşı koruyucu hem de çok mühim bir etkisi var o ilk beş günlük sütün. Hatta şöyle demişlerdi. Gene işte bir kadına demişler ki onu sen çocuğa verme zararlı olur falan demişler. Öyle saçma şey olur mu? Onu vermek ki. Tıp da diyor ki aman diyor onu zayi etmeyin diyor o kolostrumu verin. Din de diyor ki İmam Şavi diyor ki vaciptir onu vereceksiniz. Başka süt onun yerini tutmaz diyor o kolostrum denen yapının. Daha sonraki sütte ki şöyle yanılmamalı yani o zaman böyle hazır mamalar yoktu filan gibi de yanılmamak lazım çünkü hazır mamı inek sütüne işte biraz elektrolit eksikse artırıyorsun fazlaysa eksiltiyorsun filan anne sütüne benzetilmeye çalışılmış inek sütüdür ee, o hazır mamalar bunlar hiçbir zaman anne sütünün yerini tutmaz ve yani vaciptir diyen e, anneler illaki çocuklarını emzirmeli yoksa aynı Ayda aynı günde yani benzer zamanda doğmuş, doğurmuş bir kadına e, süt çocuğu olarak verilmeli diyorlar. E, bunun haricinde anne sütü emmemesi bir çocuk için doğrusu çocuğun hakkının zayi olması manasına gelir. Ve çocuklar ben de derim ki annelerin çocuklarını emzirmeleri bende vaciptir diyorum. Yani çocuk anne sütü almalı. Evet inşallah bir dahaki programda anne sütü verirken ne gibi problemler olur e, onlar üzerinde inşallah